Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili Akra dinleyicilerim. Cumanız da mübarek olsun. Böyle mübarek bir günde sizlerle bizi karşı karşıya getirmek şerefiyle e, müşerref eden Akra e, radyosuna ve kadrosuna ve mühiplerine e, kucak dolusu teşekkürler. Sevgili dinleyiciler sahih hadisi şeriflerden içinde çok çeşitli nasihatları ihtiva eden bir hadisi şerifi size bu cuma nakletmek istiyorum Ebu Hureyra radıyallahu anh rivayet etmiş çok hadis rivayet eden Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerine çok rağbeti olup onları çok iyi takip edip ezberleyip toplayan o mübarek sahabenin Allah şefatine bizleri erdirsin. Tabii beldemizin medarı iftiharı Ebu Eyyub el ensari Efendimiz.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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar ki selasün münciyatun ve selasün mühlikatun ve selasün derecatun ve selasün kefarat. selas üç demek selasün münciyatun üç iş vardır, eylem amel, fiil vardır ibadet vardır ki Bunlar insanı kurtarır. Nereden kurtarır? Azaptan kurtarır. Cehenneme düşmekten kurtarır. insanı cennete götürür. Ve selasün mühlikatün buna mukabil üç tane başka iş vardır ki düşünce ve huy vardır ki onlar da insanı helak eder helaki götürür mahveder. Yani hem dünyada başı dara gelir sıkışır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 Tutmanız lazım sevgili akra dinleyicileri o bakımdan bir hafıza imtihanı. Aynı zamanda can kulağıyla dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü hepsi bizim için çok önemli şeyler. Emel münciyatü insanı kurtaran üç şeyin sayılmasına gelince diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Allah bizi onun şefaatini erdirsin onun sevgisi gönlümüzü doldursun Allah bizi cennette ona komşu eylesin fe taala teala fissirri vel alaniye bu insanı kurtarıcı olan cehenneme düşmekten kurtaracak cennete girmesine sebep olacak şeylerin birincisi fe taala teala fissirri vel alaniye tenhada ve kalabalıkta gizlide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 Neden? Çünkü bu para benim değil dersin. Dursun yerinde kim bırakmışsa gelir, alır dersiniz. Efendim Küçük bir dünya menfaati için ahiretinizi tehlikeye sokmaz. Bir Müslüman sokmaz. Ee, siz de sokmazsınız, sokmamalısınız. Birisi böylece Allah'tan korkmak. Tabi Allah Celle Celaluhu, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Allah güzeldir, güzelliği sever. Yani tabi Allahu Teala Hazretlerinin marifetine ermek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 bir şey işlersem elimden ayağımdan böyle bir günah çıkarsa aman yapar mıyım onu yapmamalıyım diye insan sevgisi elinden kaçmasın diye sevdiği kendisine danılmasın diye sevdiğini kırmamak için de korkar işte bu Haşetullah böyle bir şeydir sevgili dinleyiciler efendim bunu böyle anlayıp böylece titiz olmamız lazım yani Allah'ın rızasını ve sevgisini Kaçırmamak için bir, dikkat ve korku içinde olmamız gerekiyor. Bunu hatırlığımızda tutalım, bir bu. İkincisi, vel kastu fil fakri vel günah. Fakirlikte ve zenginlikte orta yolda olmak, dikkatli olmak, aşırı olmamak kast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 Aşırılıklardan uzak olan yolda cadde-i kübrayı, rızayı bari de sağlam bir şekilde yürüyecek. Bu dengelilik demektir. Yani etraftan esen hafif rüzgarlardan müsl sağlam Müslümanın sallanmaması demektir. Tabii efendim, eğer sallanıyorsa, fakir olduğu zaman tuğyan ediyorsa, isyan ediyorsa, zengin olduğu zaman günaha dalıyorsa, kibire düşüyorsa o zaman zayıf demektir. Müslüman bu gibi durumlarda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 binaneler fakirleri kollaması gerektiğini, hayır hasenat yapması gerektiğini, zenginliğini şatafat ve tantana ve devdeve için harcamaması gerektiğini, israf yapmaması gerektiğini düşünür. Demek ki insanın kurtaracak duygulardan birisi Allah'tan de, aşikere de Allah'tan korkmak, ikincisi de zenginlikte, fakirlikte, orta yolu, denge yolunu terk etmemek, aşırı uçlara, aşırı duygulara kaymamak. Üçüncüsü ve Adl Firıda ve El Kızdığı zamanda, memnun ve hoşnut olduğu zamanda, karşısında ne adaletle muamele etmekten ayrılmamak. Müslüman nasıl bir kimsedir? Müslüman başkalarından anlayamayacağı kadar asil ve garip bir kimsedir. Mesela eğer babası bile haksız olsa onun aleyhinde karar verebilir. Kendisini aleyhinde bile olsa, Adalet şunu icabettiriyor ben şöyleyim, ben suçluyum diyebilir. Böyle böyle bir terbiyeye sahiptir Müslüman. Adaleti hiçbir zaman bırakmaz. Karşısındaki insandan hoşnuturası, akrabası, o kendisine iyilik etmiş bir kimse. Şu, evvelce iyi bir kimseydi. Ama şu anda suç işlemiş. O halde adalet ne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 Allah'ın rızasını kaybederim diye titiz olmak, titremek. İkincisi, her halde zenginlikte, fakirlikte denge yolundan, orta yoldan, itidalli, vakarlı yoldan ayrılmamak, aşırı duygulara kaymamak, şımarmamak veya efendim, küsüp darılmamak. Üçüncüsü de karşısındaki insan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 kaydetmeye bile başladınız. Bunu da tahmin edebiliyorum. Sevgili dinleyiciler, gelelim ikinci, insanı helak eden üç tane duyguya. hemmel mühlikatu, insanı helak eden üç şey. Birisi, birincisi feşuhun şedidi. Şuh demek, Arapçada noktasız ha ile cimrilik demek şiddetli bir cimrilik. Cimrilik kötü bir huydur İslam'a göre ve Müslüman cimri olamaz. Cimrilik uyu Müslümana yakışmaz. Müslüman cömerttir. Parası varsa parasıyla cömerttir. Parası yoksa efendim hizmetiyle cömerttir. Hizmet cömertliğine ten cömertliği derler. Yani mal cömertliği vardır.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 nefsin hevasını yenebilmenin eğitimini yapıyoruz. Bir ay askerlik yapar gibi nefsimiz yemek istiyor vermiyoruz. İçmek istiyor vermiyoruz. Evlenmişiz çocuk çocuğumuz var etrafımızda efendim evliliğin bize sağladığı haklar var. O hakları kullanmıyoruz ki yani insanın o duyguları en kuvvetli duygulardır. Onların karşısına çıkıyoruz. İşte hevayı nefsin karşısına çıkmayı böyle bir ay yapan bir Müslüman efendim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 bir nefsi, kişinin kendisini beğenmesidir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 Sevimli, anlıyoruz ki o da bizim gibi mümin bir kimse. Esselamu aleyküm diyoruz. Hiç tanışmadım zaten. Ve aleyküm selam diyor. Efendim bazen muhafaza ediyoruz. Muhterem diyoruz. Siz kimsiniz? Tanışıyoruz yani. E, nerede oturuyorsunuz? Biz de onu tanıyoruz. E, Ziyaretleşen filan, birden bir muhabbet oluyor. Müslümanın hali böyledir. Bildiğine bilmediğine selam verir. Selam ne demek? Kuru bir bir laftan ibaret değil, o kişinin hem dünyasının hem ahiretinin selamette olması istemek, darü's selam olan cennete girmesini istemek. Müslümanın selamı good morning'e benzemez, günaydın'a benzemez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 diyorlar. Çüş o da merhaba filan gibi bir şey ama bizim hani çüş dediğimiz kelimeye benziyor. Çok garipsemiştim. Böyle şeyler yerine biz esselamu aleyküm diyoruz. Yani Allah'ın selamı üzerinize olsun diyoruz ve bunu karşımızdaki herkese iyi duygular taşıdığımız için herkese yaymak güzel bir derece kazandırıyor insan. nasıl kazandırıyor biliyor musunuz sevgili dinleyiciler esselamu aleyküm dediğiniz zaman karşınızdaki bir kimseye 10 hasene kazanıyorsunuz esselamu aleyküm ve rahmetullah dediğiniz zaman 20 hasene kazanıyorsunuz esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu dediğiniz zaman 30 hasene kazanıyorsunuz ikinci bir şahsa böyle selam verdiğiniz zaman o kadar daha kazanıyorsunuz üçüncü de o kadar daha dördüncü de o kadar daha demek ki ne kadar çok insanla selamlaşıyorsanız o gün sevabınız o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 ve salatü ve insanın derecesini arttıran faaliyetlerden üçüncüsü herkes uyku dayken geceliğin insanın kalkıp tezcüt namazı kılması. Tezcüt namazı ne zaman kılınır? Sahur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 gece namazı kılmak lazım. Uykudan kalkıp abdest alıp benim gece namazı kılmak lazım. Bu dereceleri çok yükselten bir ibadettir. Bunun üzerinde ayrıca bir konuşma yapmaya değer ama şimdi sadece bu üçünü kısaca söyleyerek geçmiş olalım. Müminin derecesini arttıran üç güzel faaliyet nedir? Selam vermek, selamı herkese yaymak, herkese efendim, e, ifşa ederek yani aşıkarayız selamun aleyküm diyerek selamlamak. İkincisi ziyafet vermek, yemek yedirmek. Üçüncüsü de geceliğin kalkıp Mevlasıyla baş başa münacat ederek, dua ederek gece namazı kılmak. Üçüncüsünde üç, üçüncü üçlüyü de böylece söyledikten sonra nihayet hadisi şerifin dördüncü bölümüne geliyoruz. Ve emmel keffaratı insanın işlemiş olduğu küçüklü büyüklüğü hatalar birikiminin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 veya sabah namazına gideceksiniz veya gece namazı kılacaksınız veya yasa namazına gelmişsiniz evde kılacaksınız filan tabi bu işte soğuk gecelerde ayazlarda o soğuğa bakmadan Kalkıp abdesti almak. Bu nedir? İşte insanın günahlarını döker. Zaten başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. Abdestin suları insanların azalarından damlarken o azalarla işleden günahlardan gidiyor. Yani yüzünüze suyu vuruyorsunuz, yüzünüzü yıkıyorsunuz, çenenizden sular damlarken efendim yüzünüzle işlediğiniz günahlar temizleniyor. Elbizi yıkadığınız zaman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 Abdestin en zor durumu zikredilmiş. yani soğukta abdest almak. Herkes yapamıyor. Soğuk olduğunu düşünerek, hadi ben şimdi abdest almayayım, yatı vereyim, sıcakta duru vereyim der insan. O duygusunu yenip de abdest aldığı zaman işte o kefaret. İkincisi naklül ile cemaat ayaklarını cemaatlere doğru nakletmek, kullanmak yani yürüyüp gitmek. Cemaat nedir? Yani cemaatle kılınan namaz, yani camiye gitmek.